Merhaba. Validebağ Korusu'nun girişine yapılmak istenen cami inşaatı alanında polis çevrede bekleyen halka plastik mermi ve gazla saldırdı. Acıbadem'de mahkeme kararına rağmen Validebağ Korusu'nun girişine yapılmak istenen cami inşaatında polisin mahalle sakinlerine gaz ve plastik mermiyle barışçıl gösteriyi dağıtmaya çalışması demokratik hakların kullanımı açısından ciddi bir bunalım yaşanıp yaşanmadığı sorusunu akla getirdi. Uzlaşma kültürüne ilişkin atılması gereken adımların yetkili merciler tarafından ere alınmasının gerekliliği üzerinde duruluyor. İnşaat alanında nöbet tutan gönüllerin anlattıklarına göre, sabah saatlerinde inşaat alanına tuvalet getireceği söylendi ancak işçilerin içinde kalabileceği konteyner getirildi. Daha sonra ise çalışma yapılabilmesi için jeneratörler getirmek istendi. Nöbeti bekleyen halk buna engel olmak isteyince, Polis gaz ve plastik mermi kullanarak halka saldırdı. Saldırıda birçok kişi gazdan etkilendi. Ardından Çelik Kuvvet inşaat alanına giden yolun başına barikat kurdu. Tomalar da barikatın arkasına yerleştirildi. Validebağ gönüllerinden yapılan açıklamada savunmasız halka silahlı kolluk kuvvetlerinin müdahalesi provokasyondan başka bir anlam ifade etmemektedir. Bizler Validebağ korusunu sahiplenen mahalle sakinleri, ve gönüller olarak korumuzun yanı başında provokasyona davetiye çıkartan yetkilileri şiddetle kınıyoruz dendi. Danıştay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mart 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Parklar Yönetmeliğinde değişiklik getiren düzenlemeyi durdurdu. Orman mühendislerinin açtığı davaya bakan Danıştay 6. Dairesi, içme suyu temini gerekçe gösterilerek yönetmeliğe eklenen ve milli parklarda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden ifadelerinin hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmederek yürütmesini durdurdu. Yusuf Yavuz'un sol haberde yayınlanan haberine göre, oy birliğiyle alınan Danıştay kararında, dava konusu yönetmelik değişikliğinin davalı idare yönünden dahi açık ve anlaşılır kural içermediği vurgulanarak, üstün kamu yararı taşıyan içme suyu temini açısından aciliyet gösterebilecek durumların sayım suretiyle belirlenmesi yerine yasanın uygulanmasının yönetmelikle yapılması yolundaki 22. maddesine aykırı olarak alt idari işlemlere bırakıldığı görülmektedir ifadelerine yer verilirken ve bağlayıcı eklenerek yönetmeliğe getirilen değişikliğin hukuka uygun olmadığının altı çizildi. 2017 Avrupa Yeşil Başkent için adaylık başvurularının süresi doldu. Ödüle Türkiye'den İstanbul ve Bursa, Portekiz'den Cascais, İrlanda'dan Cork, Almanya'dan Essen, Hollanda'dan S. ve Nijmegen, Finlandiya'dan Lahti, Portekiz'den Lisbon, Macaristan'dan Pécs, Portekiz'den Porto ve İsveç'ten UMEA aday oldu. Avrupa Komisyonu'nun çeviriden sorumlu üyesi Janes Potoknik, Avrupa Yeşil Başkent Ödülü çevresine değer veren şehirler için bir mükemmellik sembolüdür. Bu yarışmanın 8. yılındayız ve Avrupa'nın pek çok büyük şehrinin ödül için başvuruda bulunması hatta tekrar tekrar başvuruda bulunması memnuniyet verici. Ödülü şu ana kadar kazananlar şehirlerin nasıl değişebileceğine dair ilham verici örnekler teşkil etti. 2017 için aday olan tüm şehirlere başarılar diliyorum dedi. Uluslararası bir panel tüm aday şehirler hakkında 12 kritere dayanan bir teknik değerlendirmede bulunacak. Şehirler Haziran 2015'te Uluslararası bir jüriye sunumlarını yapmaya davet edilecek ödülü kazananı 2015 Avrupa Yeşil Başkenti Bristol'da yani İngiltere'de Haziran ayında düzenlenecek törende açıklanacak. Ekolojinin önemini ve kırılganlığını vurgulamak, adanın, dünyanın ve yörenin ekolojik sorunlarıyla ilgili halkı, öğrencileri, bilim insanlarını ve sanatçıları, bir araya getirmek, dostluk ve barışa katkıda bulunmak için bu yıl ilki düzenlenecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali yani Bifet 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında belgesel severlerle buluşacak. Bifet'te 20 belgesel yarışacak, panorama bölümünde 40 belgesel ve kısa film gösterilecek. Özel gösterim bölümünde 3 film yer alıyor. Gösterecek olan belgeseller dünyanın dört bir köşesinden 20'yi aşkın ülkeden gelen filmlerden oluşturuldu. Festival jüri üyesi yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun sırtlarındaki hayat belgeselinin uzun versiyonu da Türkiye'de ilk kez gösterilecek. Festivalin son gününde ise katılımcıların zeytin paneli düzenlemesi bekleniyor. Bifet'te en iyi belgeseli verilecek ödül önemli gravür sanatçılarından Fethi Kayalpin ismini taşıyor. Kaya Alp'in Bozcaada'nın korunmasındaki etkisi de Büyük sanatçı Sanatçıada için koruma kanunlarının oluşturulduğu çeşitli platformlar yarattı. Gösterim programı ve ayrıntılar için daha fazla bilgi almak için bifet.org adresine girebilirsiniz. Demokrasi belgeselinin bir ödülü de İspanya'dan. Amazon ve Hasankeyf'in ortak hikayelerinden yola çıkarak barajların iddia edildiği gibi temiz enerji olmadığını anlatan Demokrasi filmi, uluslararası alanda ödüller toplamaya devam ediyor. Yönetmenliğini, Todd Southgate'in yapımcılığını ise Doğa Derneği'nin üstlendiği Demokrasi, Sine Invisible de Bilboğa Festivali'nde sürdürülebilir kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldü. Demokrasi filmini youtube.com user user.taksim.demokrasi.tv adresinden izleyebilirsiniz. Hareket hakkında detaylı bilgiye ise demokrasi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.